Evet. Merhabalar. Hocam ben Serkan. Ben Karşımda Kubilay. Da, aynen Kubilay. Ee, işte bir şeyler konuşuyoruz inşallah. İnşallah deyince de şey zannetmesinler biz. <gülüyor> Fekörcü falan. Neyse. <gülüyor> Hocam. Monaco Fener maçından başlayalım. Başlayalım abi. Sen izleyebildin mi sonradan? Sonradan izledim ya. baktım maça da. Ya. Bildiğin... Deneme hatası yaptı. Hoca da nasıl ne, neyin peşinde yani? 3 topar ilk defa yan yana oynuyorlar iki resmi maçta üçlü çıktı falan. Hasan Ali beceremiyor yani tek başına o koridor idare etme elinde caner vardı onunla oynamadı Hasan'la oynamaya çalışıyor. Ya yani çok yetersiz bir adam ya. Olay Vitor'da diyorsun yani. ya, ya on da hocam bu takım ya orta saldıra yeterli, defansı da yeterli. İlerde işte bir santrafora ihtiyacı var, normal 4'lü bir sistemle oynayabile oynayabilecek bir takım da yani bir takım olabilir. Yine ligde de 5 taşın gerisinde kalır tabi de. Vallahi... Peki, peki sözünü kesiyorum da, 4'lü falan diyorsun ya, 4-2-3-1 falan mı? 4-2-3-1 ya, 4-3-2-1 veya ya. Tamam, Ama... kenarlarda kim oynayacak hocam ileride? Ha, o sıkıntısı da var şu an. Doğru <gülüyor> diyorsun vallahi. Yani ya. sayalım. Altı şey şu. Stop. Belki hemen iki tane ondan da ondanı hatırlıyoruz. <gülüyor> ya, o da var ya, ne bileyim, ya, tek çıkarsın orta sahaya kalabalık atarsın. 4 4 3 1 2 tarzı çıkabilirsin yine. Ben öyle, tam ben öyle bekliyordum. İlk maçın kadrosunu gördüm. Sürekli hazırlık maçlarında 3'lü oynadı da Hı hı. Derim herhalde Nostrad'ları önlü böreği çekecek, Josef Ozan, Salih Horvath arkası diye düşündü. Yok yine 3'lü çıktı, ya hadi 3'lü oynarsın da elinde Caner ve oynarsın. Ya bunda nasıl oynayacaksın? Fernanda zaten... o zaten bitmiş zaten, 10 kişi oynuyorsun, adam adım atamıyor falan. Abi ben şeydeyim ya, herkes Hasaneli falan filan diyor da. Abi üçlü oynayamaz takım biliyor musun? Çünkü 3 üç adamın 3'ü de tamamı Ben ilk defa izliyorum adam gibi. Rusya'da falan biraz izledim de ön libero oynuyorduk zaten o zaman. Kız, hani ben de Grasshopper'ın libero izlemiştim. Ya, yani şey abi 3 de sayalım. Ondan sonra bir de oynayan tek takım bildiğimiz adam gibi. Hatta iki takım diyeceğiz Biri İtalyeninin takımı, deri yani, senin şey olduğun takımlar. Aynen Uzmanı oldu. Uzmanı Pahişim abi oldun. orada ortada oynayan kim? Bence 3'lü savunmanın ortası her zaman çok önemlidir. Ona es, eski tip libero diyorlardı hatta. Aynı süpürücü. Abi Şkörtl'dan süpürücü olur mu? Yok abi hiç beceremez. M mümkün değil. k da de olmaz. Yok en, en teminli adam. k orada k alakası. Yani o beceremez. O, olmaz. Bir de işin şeyi. üçlüün geri kalan kalan ikilisi de. E, back oynama özelliği olan adamlar olmalı. Evet evet. Yatkın olması lazım. Mesela Tüfekli sol bek gayet oynayabiliyordu. A Aynen öyle. Ee, şey diğer tarafta da barza gibiydi. Barza gibi kayabiliyordu. Bosporu'ta falan kayıyordu hatta ara. A Aynen arada oynatıyorlardı işte hiç hücum şey yoktu. Katı yoktu ama oynar yani. O oynar oynandın oyna. Önder turacağı kadar oynar. <gülüyor> Aynen öyle. Allah Allah Önder'e de laf geldi. <gülüyor> Abi şimdi bakıyorum K'ya hayatında oynamış mıdır? Sanmıyorum. Yok alakasız. Şört'ü zaten oynayamıyorsunuz. <gülüyor> nöştayları tanıyorum yani nerede oynar bilmiyorum. Sanki her yerde oynar gibi ama ya, yok ya. Ümit Özat Çok... kadar falan işte. Yani, kadar oynasa iyi ya. <gülüyor> ya doğru diyorsun. <gülüyor> yani adamla 3 oynadık adam değil mi? Sonra... Ümit, ümit oynar, deniz Barış kadar falan yani. Yani. <gülüyor> deniz bile yine e, şeyi var ya bayağı sol o be güzel. Karanlık, karanlık dönem var, karanlık dönem var güzel. Aynen. Bir de iyi zamanları falan diyoruz herhalde. <gülüyor> tarafa. bence yani zaten kadro çok şey uygun değil buna. Diyar evet evet. Bir tarafa devam. bakıyorsun ulan, Ön taraf nasıl kuracak adam? <gülüyor> Fernando Melo Emelike, bir de Pampers kalırsa. Ya Port abi dediğim gibi orta saha kalabalık kutusu girdi ya tek forvet çıkıp yar ve eninde pek de malzeme yok da ben 4-3-1-2 bekledim çıkmasını yani. Ya bu Monako'yu yine edersin de. Edersin. Yani ha, çok kötü takım Monaco'ya. Uzun vadeli konuşuyorum. Ben biraz şey takıldım işte. Geçen sene baskı ağı diye ağlıyordum. Oh, ah. Master'dan evet. Chelsea'ye gönderdim bu sene de şu Lømer 2 sene bizimle. Oh, evet. Yani. İyi topçu olacak bence. İyi topçu olacak. Evet. Aa şey biraz şey beyin eksikliği var. Normal ama. Oo ileride biraz daha güzeldir. Abi ilerisini düşünüyorum takımın, şimdi bu turu geçsen ne olacak? Bundan sonra gelecek olan takımların tamamı seni çok rahat eder ki. Çok rahat rahat ya. Gladbach falan bize top diye oynardı yani. Yani hiç izlemediğimiz halde bunu konuşuruz çünkü doğru düzgün az çok sistemin ve kendine aşinalığı olan takımlar Merbahçe'yi paramparça ederdi şu evet. haliyle. Dört mü bilmiyorum yani çünkü o zaman da ilerisi çok sıkıntı. Evet o da var. Ya. Baklava da oynayabilmesi için mesela sen Josef diyorsun ya evet. baklavanın bir tarafında oynayamaz. Top aldı sen zaten oynayamaz. Yok. Düşünüyorsun ya Ozan Tufan diyoruz. Ozan Tufan'ı <gülüyor> yani maçın sen tamamını izlemedin Ozan Tufan'ın iki izleyeyim. ya da üç tane falan pası var. İnanamazsın ya bomboş bir şey yokken. Oh, Hatta abi. iki tanesi Van attığı paslar. <gülüyor> Taça oh, atıyor de. yani bildiğin bomboş pozisyonda. Adam yandakine pas vermekten aciz yani. Ayağına atayım değil çok. Değil değil yok. Ya bir de kopuyor o maçtan çok ya. Yani, Gidiyor ona hatlar. Ya bazen şaşırtıyorum. İlk maç bir tane ara top attı. Fernandao'ya. Hatırlar mısın hocam? Emin ikiye vurdu falan. Ona atıyor. Ondan sonra yandaki adama veremiyor falan. Aynen öyle. Dengesiz. dengesiz. Dengesiz evet. Dengesiz. Orta sahilisi olmaması lazım yani. Tabi tabi. Bir standart olması lazım ya. Ya bize o bir tek o salih var elimizde şu an yani. Aynen öyle ki o da hani Fizik olarak nereye kadar götürecek göreceğiz. iki sene top evet. oynamadı çünkü adam. tabii tabi. Ama iyi yani. topçu yani. Sadece ben ilk günden beri beğeniyorum yani. Aynen. Dön ya, Dönü de çok şükrediyordum. Hatırlıyorsunuz yani. Çok güzel. Aynen. Ya parlatabilirsin de bizden nasıl parlayacak. Biz genelde aşağı çekiyoruz topçuluk. Öyle. Öyle. Feneri gidip de parlayan oyuncu saymak için baya zorlanırız yani. Yaparız e sesini de zorlanırız e yani. Şu an düşünüyorum da aklıma, geçen sene Volkan Şen var işte, o da nasıl oldu ben de anlayamadım. Volkan Şen nedir ya? Kendini gösterdi böyle ama hiç, ondan da bu sene, o da büyük ihtimal bir şey çıkarmı ondan bilmiyorum yani. Ya Volkan Şen, ben, benim hiç beğenmediğim bir adam olduğu için, çok taraflı yorum yaparım, o konuda konuşmak istemiyorum. Ya süperlikte işte, arada bir fark yaratıyor yani. Evet, süperlikte zaten fark yaratan oyuncun yoksa, <gülüyor> <gülüyor> o takım çöpü at Ya söyleyeyim. Ya şey Gökhan Töre bu sene merak ediyorum ne yapacak? Süperyekte baya fark yaratıyordu Bir sene önce falan. O bir sene önce. O da geçen sene boş getirdi sayıdan aslında. Hele ki yere hiç yoktu. Hiç yoktu evet. Aha. Peki Pereira gitse bir şey değişir mi? Yok hocam bir şey değişmez. Bu takım, bu takım kurulamadı ki ya. Yok yani. Doldurdu takımı öyle. Onu alalım. Moştadadır boşta alalım. Şikarteli alalım falan. İleri, hat, <gülüyor> ileri hatta ne yapacak Amerika ile Fernando Reyes onun nasıl bitecek ki yanlarına vampir siyasete çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Yok ya şimdi düşünüyorsun hocam vampir nasıl oynayabilir ki yanına? Yani oynatırsın, oynatırsın ama ya. gerisi onu, onu bir şekilde oynattın bir birinci sıkıntı gerisi ikinci sıkıntı yedekleri yok. Ha doğru. Bonsuzluk var, sakatlık var, bunların arasında. Fernando yeah. abi ben saymıyorum. Yok bana saymıyorum. Fernando no. abi Fenerbahçe en kötü antro oldu. Beşiktaş'a dahil, Beşiktaş'a yeniden bir oyuncu olarak söylüyorum. Abi <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş'ın çünkü tekniği vardı az çok. Vardı biliyordum. Sadece o pili bitmişti Pereira geldiğinde Aynen, aynen. Bitik geldi. Abi, bu adam <gülüyor> transfer edilinden zaten ben anlamamıştım da Fernando abi. Şenol Güneş'in var böyle hareketleri ya. Hiç olmayacak adamlardan. Umut Bulut misal Toulouse'a gitti o taradığında sonra adam Aha. futbolcu değilmiş yani falan. Ya abi, değildi zaten. onu da bu arada şey, Ankara ücünde oynarken bile anneler kaçırıyordu. O evet evet. Çocukluğumdan beri ço ço ço ço ço ço adam gol kaşırıyor. O <gülüyor> merkez yani biliyorlar. Ama yani işte Burs Bursa'nın adamı evet, en evet. fazla. O da işte bir sene denk geldi. Ya Belki abi, kim göz... seneyi oynasa 10 gol çıkaracak mıydı? Yok, göze batmıyor bile bu sırada ya. İpek izlemediğim özetlerden falan görüyorsun, adam atıyormuş falan oluyor. Yo, üzüldüğümüz maçlarda da ben hep gördüm ya, bu kadar ağır bir de şey, evet, evet. dengesiz de şey olarak, karakter olarak her an kırmızı yiyebilecek Kır falan bir elif. Bilmiyorum ya. Şimdi bu sene zaten ayı gibi olmuş da, geçen sene mi zaten öyleydi? Geçen sene de kalkmıyordu ki ya ayaklara, adam gitmiyordu bildiğin yani. Hı <gülüyor> <Popos> kalkmıyordu. <gülüyor> Aynen işte. Ya. Olay o zaman Vitor Pereira değil. Bu transferleri yapan adam olayı. Ya herhalde canım. Ya o, o belli. Vitor sadece daha da kötü oynatıyor yani. Bu takım olabileceği maksimum belli. En fazla Monaco'ya iler. Orada kalır. Tabii canım, ondan Ve sonra. Vitor sonra... onu yapamadı sadece yani. Evet onu yapamadı. Ya ben şeyi düşünüyorum şimdi. Tek direktörün maç işinde fark yaratması zor bir şey aslında. Kolay bir şey değil. Evet. Ya, ama işte Ozan niye Teknik Devleti niye milyon eurolar veriyorlardı değil sana? onu <gülüyor> görmen lazım, senin işin o zaten, fark yaratmak abi, bir senede 50-60 maça kadar çıkacak neredeyse 55 tamam. maçını görmüşüz bile yani, yani düşünüyorum da böyle bir hamle yaptı da maçın gidişatını değiştirdi diyeceğin maç düşünüyorum. yok valla, ya geçen sene bir şey yok. maçı i̇ki vardı ikiden <gülüyor> Galatasaray maçını tiç etti, Ö önemli maçlar düşünüyorum abi iki Galatasaray ha, maçını tiç etti B Braga ile ikinci maç herkes hakeme sallıyor bilmem ne ama abi 2-1 iken, hatta 1-1 iken 2-1 oldu, tamam. O penaltıyı verdi. Aynen. Yavşak bilmem ne. Yine sende avantaj. Tabii Sen de sende sende avantaj. Gitti takım. Bitti evet. yani. Zaten kendini attırmıştı. Demek ki o zaman bu adamları e, motivasyon olarak da e, Yok, Hakem inşallah. ne yaparsa yapsın abi sen hala önde misin? Toplu evet, oynarsan evet. son 20 dakika kalmış. Maçı bitirecek misin? Yok, maç 4 oluyor ve Braga'nın dört atabileceği takım herhalde Ferhat'tir <gülüyor> <Pener bahsediyor> yani. <gülüyor> ya gel ya, hocam, onlar Cionuz oraya geçen senin. Ceka'sı 2 tane altı depresonda ya. Öyle bir takım Braga yani. yani ondan sonraki haftaydı. Yani onlar sadece bir maçtı. O hafta sonu Braga, <gülüyor> Braga 5 yedi bir takımdan. 18 günde <gülüyor> i̇şte herhangi bir takımdan bile bir şey, <gülüyor> ortopatlama falan filan değil yani ortopat geçerken kötü değil ne Benfica ne Lisbon onlar değil yani başka bir takımdan 5 geldi. Aa işte hani bir hata herkez almış bir şey. Bakın lan. E, abi yer yarı, yıldızları yosura işte ya. Aynen öyle Türkiye'de tutamam ya adam bu bile ya. Yani. Bu arada iyi oyuncudur da yani. Yani. O senin vastusun. yıldızınsa sen Anadolu takımı. Ay tamam. Evet. Yani. Ya Bursa yerinde bir takım diyor ha bırak Bu arada Antep geçen bir tane şey almış, zenci abi almış. Gördüm. Aa adı. aynı. 4 4 gol atar bir tane. Ha adı. Adı, adı biraz sonra kalıyor. Baktım filan falan böyle fiziksel top süremez yani. Yalnız bun, ya. bunu ben da söyledim daha adam görmeden. Şimdi 25 <gülüyor> gol atar falan senin senin gelir. Biz severdi hocam ya. Atar <gülüyor> adam, adam almayı. Fake koyla şey. Fake koydu. Janson. Janson için şey yapıp taktik yapıp sonra yanında bir de fake'i almak ne <gülüyor> gibi? <gülüyor> Allah, bir alana, bir bedava gidip. biz onu genelde gençlerden yapıyorduk galiba. Cavcav bunu aldasam burada veririm falan. 2 3 adam sakoymuş. Şey neydi o, o çocuktan atları ya. Bir tane forvet mi almıştık Zenci. Gençlerden. Aa a a a a a gençlerden a a a forvet a a a a a a a a a a a a a a a a <gülüyor> Aa küçük yani tabii o zaman. Ya <gülüyor> yani o da. Var. Yani ne kadar anlamadım futbolla tartışılır. Bu muhabbet hep yapıyorum da ya, benim gördüğüm en iyi adam gibi top oynayan takımdır Lözüm Fenerbahçe. Hani o yüzden o, o yüzden de belki biz... Mo'yu seviyorum ya. Yani. O yetişemedim de sen zaten bahsetmiştin çok orada da bayağı bir bizi ezmişler ya yani şey dışarıda sağ dışında ezmişler ya. Evet vardı o zamanlar, Haluk Ulusoy sağolsun. Evet, Mehmet Ağar, Haluk Ulusoy falan. canım, anladım. Mehmet Ağar ile Haluk Ulusoy. Eyvallah Galatasaray iyi takımdı, 4 sene tamam. 4 sene şampiyon da olabilirdi ama orada 2 tane sene var ki hele. 18-17 mi yapmışlardı Bir sene? Löv'ün 2. senesi galiba. <Gülüyor> Löv'ün 2. senesi ama tek senesi evet o seneydi. He tek sene. Löv senesi, ha, ha dur 2. senesine 18-17 de şey... Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinden e, 5 hafta içerisinde 7 puan önüne mi, 6 puan önüne mi ho ha. Ha Bu Uçer'in ayağına kırdığı falan da o, o ara bu. ilk başta Samsun maçında Vural, Vural bir herif vardı, hiç sevmezdim Samsun'unu. <gülüyor> Belki bu yüzden sevmiyorumdur. <gülüyor> Metin diye de ayağına kırdı. Ha Diğer'in Sonra bir Karabük maçı çizgi geçen topu gol vermediler. <gülüyor> Ondan sonra Samsun'ı Samsun Samson'la berabere kalmıştık, Karabit'le berabere kalmıştık. Şu Sergen'e dallıkları maç hangisiydi ya? İçerdeydi, 2-2 <gülüyor> bitmişti. O maç var, ya böyle 5 hafta ma maç kazanamadık. Arada Galatasaray 2-0 yendi. Oo. Yani o maçta da stoper Serkan vardı, Hiç hatırlamazsınız bile ben. Hatırlıyorum, Sarış'ın bir çocuk değil mi? Yok, Sarış'ın değil, bir siyahtı. Serkan Özsoy. İyi bir oyuncu. Bu çocuk 2001-2002'ye e, kadar falan oynadı, kaldı galiba. Oynadı, galiba. oynadı. oynadı. Evet. Hayal mehal hatırlıyorum hı. ya. Mustafa Denizli öyle adamları tutmayı severdi. He. <gülüyor> Papa Sofi. Aynen. Ama öyle neyse Fenerbahçe faslı bu. Ee, ya vallahi pek ümidim yok hocam ya. Vallahi benim zaten ne düşündüğümü biliyorsun onu. Tabii biliyorum onu, onu onu başka Şöyle konuşuruz şimdi 15 yani dakika geçirdik. Aynen ya. Yani bu, bu konu bu konu. Bu Bugünlük. Hı hı. Fenerbahçe ye Dinlediğiniz için sağlıyorum o zaman. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.